Onlar müminlere karşı alçak gönüllü, kâfirlere karşı onurlu ve zorludurlar. Allah yolunda mücاهده eder ve bu hususta dil uzatan hiçbir kimsenin ayıplamasından korkmazlar. İşte bu Allah'ın öyle bir lütfudur ki dilediğine verir. Allah vasi ve alimdir. İhsanı boldur. Her şeyi hakkıyla bilir. Sizin dostunuz ancak Allah'tır. Onun resulüdür ve Allah'a tam boyun eğerek namazlarını hakkıyla ifa eden, zekatlarını veren müminlerdir. Kim Allah'ı, Resulünü ve iman edenleri dost edinirse, bilsin ki bunların teşkil ettiği Allah tarafı mutlaka galip gelecektir. Ey iman edenler, ne dininizi alay ve eğlence konusu yapan sizden önce kendilerine kitap verilenleri ne de diğer kâfirleri dost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 ve tağutta tapan kimseler yapmıştır. Yerleri en fena olanlar doğru yoldan büsbütün sapanlar, işte onlardır. Sizin yanınıza geldikleri zaman biz müminiz derler. Halbuki gerçekte onlar kâfir olarak girmişler, yine kâfir olarak çıkmışlardır. Onların içlerinde gizledikleri nifakı Allah pek iyi bilir. Onlardan bir çoğunun günaha